dedi. Yani müşkülat çıkartıyorlar dekandıklar dedi. Ben dedim ki sen hiç resmi işe başvurma. Yani senin maksadın öğrenmekse, müşkülat çıkartıyorlarsa onlar da mevzuat işare ediyor bilmem ne. Sen hiç aldırma. Kafaya geldiğim zaman da dedi ki ben provresör Esat Çocan'ın davetisiyim. Onunla görüşmek istiyorum. Bir de Yani benim adım var. Gerekirse ben Kapıya da terbiyesi vurdum dedim. Geldi kızcaz. Bir sene devam etti bizim dersleri. Herhalde faydalandı. Şeyleri, i̇şini de görüntükler. Yazıyı öğrendik. Osmanlı yazısını öğrendik. Metinleri okumasını öğrendik falan. Sonra ayrılıp çok teşekkür etti Çok teşekkür etti. Sonra dedi ki, hocam dedi, samimi olarak söylüyorum şey dedi. Ömrümde sizin dersin kadar zevkli ders görmedim. Der ama onu da yazıyebilirim. Çaresiz olamayız. Kaçırıyoruz mesela. Alıyor şimdi. Şimdi bu alır, şey doktor metin şey yapar, yazıyebilir. Bizim derste bir alem olur. Mesela öğrenden sonra ders oldu mu çocuklar uyur. Neden? Margarin yanında yapılmış yemeklerden midesi yorulur, gözleri süzülür. Bakarken böyle hissedersin ki çocuk içi geçecek yani uyuyacak, belli. Çocukların uyumaması için, yani çocuk dediğimiz bu büyüklü adamlar da, yani öğrenciler. Öğrenciler yani, üniversite öğrencisi uyumasın diye dikkati canlı tutmak gerekiyor, ona özel bir gösterirdim ben. Böyle benim yükseliş mimarlık mühendislikte derslerim vardı. Ben bir hafta çocuklara, yani öğrencilere ders nasıl zevkli olacak diye kafa yoramadım. Çünkü benim anlattığım konuyu belki mühendis sevmez yani edebiyatı, efendim, yazışmayı bilmem hitabet ve kitabet meselesini yani yazma sanatı ve efendim söyleme sanatı. şeyi görüşüne gitmez ama işte onu meraklandırmak lazım. O onu kafa yorar, kafa yorar di, Ders dersten ayrı dersin içinde. Öğrencilerin ilgisini canlı tutmak ve hatırla kalmasını sağlamak için uğraşır. Bizim bir hocamız vardı. Ortaokul bire gittiğimiz zaman bize orta sona kadar okuttu. Allah rahmet eylesin. Çok ciddi bir hocaydı. Yani e, matematik derslerine gelirdi. Geometri ve cebir dersleri verirdi. Çok ciddi, çok mahir, çok usta bir öğretmendir. Hiç unutmuyorum. İlk okulu bitirmişiz, ortalındayız. İşte bayağı kesirler, ondalık kesirler diye bir bahis var derste. Ondalık kesirler, virgüldü, şeyli, yatay rakamlar. Bayağı kesirler de çizgılı, üstü altı pay üstü, efendim kesirler. Almacası neyse, şeyler söylesin. Efendim bilenler. Şimdi efendim bayağı kesirlerin yani ortasında çizgi çiziliyoruz. Üstte bir rakam altta bir rakam yazılar. Evet. Rakamların toplanması, çıkartılması, çarpılması, bölünmesi. Evet. Biraz mantık olmalı Efendim? Biraz zor olma Tamam. Şimdi bunları anlatacağım toplama Payı payda toplarsın. Pay olarak yazarsın. Toplamda paydayı eşit olacak. Eşitlemen şartıyla. Evet. Paydaları eşitlenmesi lazım. Çıkartma da. Paydalar eşit olacak. Ondan sonra efendim, çıkartılacak. Çarpma pay payla çarpılır. Payda paydayla çarpılır. Mesela, tamam. Bölme Şimdi beynayı anlatacak bizim hoca, Unutamıyorum. Sınıfın en arkasında Turgay diye bir çocuk vardı, Kafadan eğilerek birerdi arkasında. Biz ufak tefek yeni, yeni bitirmiş böyle bücür öğrencileriz, en ön sıralarda otururduk bir biz. Evet, ondan en arkaya, sıraya sığmazdı. Sırayı iter iter böyle bücür diye, ondan sonra otururduk da.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 Ciddiye öğretme. Tahtaya çağırdım çocuğu. Ondan sonra yanımdaki ufak tefek çocuğa dedi ki sen gel? O da gitti. Allah Allah. Bizim matematik öğretmenim ne yapıyor? Yani. Dedi ki şimdi dedi bu, bu birinci çocuk birinci kesir. Bu ikinci çocuk ikinci kesir. Bu birinci keseri ikinci keseri böleceğiz. Tamam mı dedi. Bütün sınıf tamam dedik. Anladık hocam dedi. Nasıl yapılır bu dedi. Bak göstereyim dedi. Turgay gel dedi. En arkadan en iyi çocuğu çağırdı. Şimdi sınıfın en iyi çocuğu arkada. En küçük çocuğu onun önünde. Bir çocuk daha var. Falan. Dedi ki bak bu keseri bu keseri bölününce ikinci keseri Faydası paya, payı paydaya getirilir, ters çevrilir, ondan sonra pay payla payla ile çarpılır dedi. Turgay dedi, çevir bakalım arası dedi. Turgay aldı çocuğu, <gülüyor> baş <aşağı> bir çevirdi. <gülüyor> Bacakları havada, başı aşağıda, cepleri falan sarktı. Efendim, bütün sınıf gülüyor, yani hiç gayri ciddi bir şey de yapmam sonucu çok ciddi. elinde. Pergel filan böyle uzun pergeler, açılan tahta pergeller vardı, onunla gelir patlatır yani. Efendim, bütün sınıf güldü ama ben artık odaya sorumlardım. Unutulmaz. Bu eğitim işte. Şimdi bizim Osmanlıların eğitiminde buna çok dikkat ederler. Yani çocuğun, öğrencinin öğretilen konuyu öğrenmesi için usul. Çok dikkat ederler. Şimdi alfabeyi öğreteceğiz. Alfabeyi baktığımızda <gülüyor> öğretiyor. Osmanlı. Elif uzun boylu. Tamam anlıyorsun. Şöyle uzun boylu bir şey. Elif. Elif uzun boylu. B. Beli bükür. B'nin şöyle. Bükür bükür Osmanlı. Efendim. T bir direkt değil. Tamam. T'nin direkt olduğu anlıyor. Efendim, ayın harfinin, ayının ağzı açık tamam ağzı açık bir harf okuyor. Sat badem içli. Badem gibi böyle. Sat harfi. Ondan sonra anlıyorsun. Tamam. Efendim, F kuzu gibi, kaf koyun gibi, keftere gibi kürümlü. Lam gibi. Nun çanak gibi. Bak nasıl olmuş. Şimdi çocuk olmuyor. Yüksek sesle şimdi hadi bakalım. Böyle bir name ile. Hadi bakalım söyleyin. Ecef uzun boydu. Yani şey. Namele. Çocuk onu ezberliyor. Boşuna gidiyor. Topluca ve bitiyor. Artık bir şey Hani bir direkt olarak hangisiydi? Tı, bir direktli. Tamam. Sat, badem gibi olan hangisiydi? Tamam. Bu bir eğitim metodudur. Eğitimde çok önemli. Şu kadar harf, efendim, dil bilgisinde ilave harflerdir. Hangi harfler onlar, say bakalım. Onları bir ibare haline getiriyor, bir cümle haline getiriyor. Şu cümledeki harfler, şu kelimedeki harfler, efendim, işte o harfler bitiyor. Eğitime çok çok öne vermiştir. Böyle çok kolay öğrenildi. Osmanlıların şeyleri, abimleri, yetiştirdiği insanlar. Sonra Osmanlı'nın sisteminde dersi anlatır, anlayana icazet et, geçir. Böyle sınıfta bekleten. Zeki çocuk, İbrahim gibi, Resulullah gibi, tık tık tık tık geçer, öteki akranları aşağılardayken Ta ileriydi. Neden? Anlıyor. Anlayan çocuğu ödekilerin yanında tutmak azaptır. Zaten biliyor çocuk. Anladığı şeyi bir daha anlatmak uykusunu getirir. Yaramaz başlar. Elbette daha üst şey geçmesi lazım. Osmanlı zeki insanın önünü açmıştır. O bağlamaz. Bizim bizim eğitim düzenimizde bir sene herkes okuyacak. Neden?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 10 yaşında, 12 yaşında. Yani ilkokul çağında veya ortaokula giderken alim olur. Alim olanlar var. Kışık yaşında. Osmanlı'nın sistemini. Yani önemli bir şey. Maksudat dersi evlatı böyle kılığa sıkmamak lazım. Üzgünüm olsa çok, çok önemli. önemli. İlkesini çekmek sıra Sevdirmek. Bihasa misallerle olay anlatacağız. Bir <gülüyor> resimle, bir çizimle olay anlatır, anlatılırsa daha basit oluyor diyor. Yani, Anlatmaya getirir, profiller, bir şeyler Gayet güzel. O 2 saatte bir takım şeyleri getirir. İşletme diyor şeylerde. Şemaları getirir. Grafikleri koyar. Buna merci, iyi ama şuna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 hafıza denilen avetin nasıl kullanacağını öğretmiş olurdu. Hizmullah da Allah'ın sevdiği insanları, onların üzerinde <gülüyor> emirlerini yani tutan insanları. Onun için en hemiz Hizmullah'tan. Yani tamam. o isim çok güzel. Tamam, Hizmullah tamam. ne <gülüyor> demek? Allah'ın sevdiği insanlar cümlesi. De. Çok güzel. Şimdi gelelim öteki şeyin herkese müşriksin, herkesi deversin meselesine. Onun kötü olduğunu söylelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Bir müslüman öteki müslümana ya kâfir dese veya bir insana karşı bir söze ya kâfir dese o söz havaya çıkar, göğe çıkar. O adamın yana kadar gider. Kime dediyse o adam yanına kadar o söz gider. Eğer o adam gerçekten kafirse, o sözün söylendiği adam, sözün gittiği adam hakikaten kafirse oraya gider, o söz iner. Eğer o adam kafir değilse, o söz havadan geriye döner, söyleyen sahibine gelir.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 Kusur bir insan yapar. Günahkar insan yapar. Ona şimdi müşrik deyince müşrik ne demek? Allah'a eş koşar dedi. Müşrik kim? Hem Allah var diyor hem de şerik koşuyor. Başka bir tanrıya daha tapıyor. Müşrik bu değil mi? Kafir ne? Kafir Allah'ın varlığını kabul etmeyen dedi. Ediyor bu Allah'ın varlığını. Allah, var Allah eş de koşmuyor. Şerif de koşmuyor. Onun için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 Öyle aşırı sözleri Allah sevmez, peygamber efendimiz de yasaklıyor, öyle demem diye yasaklıyor. Yani insan kendi bildiğinden <gülüyor> böyle atıp tutmayacak, karşısındakini suçlamayacak. Mesnedi varsa, deli varsa göstersin. Bu adama sen bir şirk gel bakalım bu adam Allah'tan başka, başka bir şeye mi takıyor? Hocam, ee, kaybolsun olma olacak. Bunların, ee, bunlarla ben çok tartıştım. E, belki oy kullananlar, direktmen hani ülkede layıklık deniyorlar, layıklık için. Oy kullananlar, e, işte bu layıklığı e, şey yapanlar için bu sözü söylüyorlarmış. Oy kullanmayacak mısın? Yani. Kimseye oy vermemek için yani. Onun için, kimseye oy vermemek doğru değil. Bilebileşe oluyor. Şimdi kimseye oy vermemek doğru değildir. Çünkü bu sefer iyiler,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 Hiç oy vermediği zaman iyiler 500 tane oy aldı. Kötüler de 501 tane oy aldı. Belediye kötüler kazandı. Sorumlu kim olur? O oy vermeyen olur. Neden? O da oy verseydi öteki de geçecekti. Hanımıyla kendi oy verseydi bak belediye namuslu insan gelecekti işte. Allah'ı seven, peygamberi sayan efendim dürüst namazlı insan gelecekti. O gelmedi şimdi. Ayyaş geldi, sarhoş geldi. Şimdi efendim kadın <gülüyor> kadını şey? Mesela, Şimdi mesela Ankara'da Sincan diye bir ilçe var. Tankların yürüdüğü ilçe. Hı -hı. Meşhur oldu. Tanklar yürüyünce herkes geldi Şimdi S Sincan'da partiler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 efendim ama Refah Partisi kuvveti yoktu. %5'ti. Yani kendi başına bu %20'lere yetişemeyecek gibi. O o seçimde. Şimdi ama Refah Partisi dışında da bir vaiz ben seçeceğim diye öne çıkmıştı. Şimdi Refah Partisi indar bir parti olarak tanınıyor. Aklını kullanacaktır. Ben, benim buradaki yoklamalarda seçim şansım, imkanım görünmüyor. Ben bu vaizi destekleyip vaiz seçilsin diyecektim. Çünkü kendisi tildar ya öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Sonunda Sincan Halk Partisi'nin eline düştü. O seçim. Yani o vaiz seçilmedi de kötü bir adam seçildi. Aynı şey Burdur'da oldu. Ayyaş ve din düşmanı birisi seçildi. Aynı şey başka ilçelerde oldu. Yani Mahmut e, oy vermemekle insanı vebalden kurtarmıyor. Uygun olana oy vermek gerekiyor. Hangisi uygunsa onu desteklemek gerekiyor. Ya e hocam, bizim ilçede ortaya çıkanların hepsi sarhoş, hiçbirisi adam değil. O zaman da <gülüyor> neden bir adam çıkartmadınız ortaya ey Müslümanlar diye Müslümanlar o Neden bu ilçede hep sarhoşlar e, öne çıktı da Müslümanlar bir doğru düzgün adam çıkartmadınız diye o zaman da oradan sormadılar. Bir Müslüman çıkacaktı diyecekti ki ey Müslümanlar Burada hepsi sarhoş. Müslümanların hiçbir şeyi yok. Ben çıkıyorum diyeceğim. Bu seçimlerin birisinde Ankara'da böyle bir olay oldu. O zaman partilerin hiçbirisi iyi değildi. Ankara'daki mevcut partilerin hiçbirisi iyi değildi. Osman Keleşoğlu'nu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 Osman Kereşoğlu'na oymuş. Yazı olsun Osman Kereşoğlu'ndan dedik ki bizi vebaden kurtardı. Ben varım dedi. Beni seçin dedi. O da Müslüman. Bizimle beraber camide namaz kılan bir insan. Biz de ona oy verdik. Kurtardı bizi diye. Dua edeydi o oyu ona ver. Bizi kurtardı dedi. Ama seçilmedi. Şu kadar oy aldı, bu kadar oy aldı filan. Bu geçtiğimiz seçimlerde Velik Gökçe'yi destekledik. Velik Gökçe'yi destekledik. Az bir parkta Melih Gökçek Belediye Başkanı seçildi. Eğer bizim kurum, Ankara'da kuvvetli bir grubumuz var, şeyler bilir, arkadaşlar bilirler. Biz Melih Gökçek'i desteklemeseydik, Melih Gökçek Belediye Başkanı olamaz. Ama kim olurdu? Halk Partisi çok yakın gelmiş ona. ZHP biliniyor, adı Halk Partisi bir adam. Bayağı da dine filan karşıydı, o olacak. Yani elhamdülillah biz Melih Gökçek'i destekledik. Tabi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 Çocuk seçilemeyecekti. Efendim o zaman e, evet. dinsiz bir insan geçirdi. Dine karşı bir insan geçirdi. Böyle dinle mücadele eden. Şimdi Çankada, Çankaya Belediyesi'nde dine karşı bir herif var. Evet. Bütün sokaklara komünistlerin isimlerini koyuyor. Dinsiz. Baya dine karşı. Meşhur yer miyiz? Bilmem Aziz Nesin diyor. Zekiyat ya. Sertel diyor. Azını böyle hapse gitmiş. Komünistlerin isimlerini sokaklarda olarak veriyor. Çankaya'da da duman attırıyor. Seçenler ve mesaj. Seçen kimi seçtiyse onun yaptığı kefazeliklerden ahirette sorumlu. Bunun için çok önemli. Yani e, seçime katılmamakta bir vebalden kurtarsa insanı katılmayacağım. Tamam? Oh be! Hiçbirine katılmayacağım. Ama katılmadığı zaman bir ters iş olunca ebediyen insanın vicdanı sızlar. Hay Allah! Ben bir oy verseymiştim demek ki bak bu seçilecekmiştir. Bir ile iki oyla <gülüyor> bu oyla diye ömrünün sonuna kadar pişmanlık duyuyoruz. Onun için seçimler önemli. Biz geçtiğimiz seçimlerde Yalova'da Ahmet Mithat okulunun salonlarında Türkiye'den bütün arkadaşlar topladık, şey yaptık. İller hakkında bilgi aldık. Sizin ilinizde durum nasıldır? Adaylar nasıldır? Hangisi iyidir? Kimi destekleyelim diye istişare yaptık. Herkes gitti. Dağıldı. Dağıldığı yerde iyi insanın seçilmesi için çalışmaya. Neden yaptık bunu? Bir siyasi bir parti değiliz. Neden yaptık bunu? İyiyi destekleyelim ağır bastırdı. Terazinin bu tarafı ağır bastırdı. Yani öyle olmadığı zaman mesela İstanbul'da da Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinde Bizim katkımız var. Biz bir muhalefet deseydik, Tayyip Erdoğan'a çünkü bizim dergilerimiz var. Televizyonlarımız var. Radyomuz var. Bu adamların yaptığı muhalefet gibi Çekim muhalefet yapsaydık. Veya maddeci insan ortalık da deseydik ki ey Be Erdoğan, seçimlerde seni destekleyeceğiz. Bizi şu kadar milyar ver. Veya seçildikten sonra bize şu avantajları sağla. Tamam mı? sağlamıyorum. Sağlamazsan aleyhine çalışıyoruz. Öbür taraftan pazarlık yaparız, oradan alırız. Çünkü bazısı böyle yapıyor. Hı. Gazeteler filan ne yapıyorlar? Şantaj yapıyorlar. Diyorlar ki senin aleyhine yazı yazacağız, para verirsen yazmayız diyorlar. Bazı yazıları, bazı firmaları bunaltmak için yazıyorlar. Parasızlığı biz. Biz Tayyip Erdoğan'ı destekledik. Tayyip, Tayyip Erdoğan seçildi. Ama desteklemeseydik Arehinde çalışsaydık mesela. Arehinde de nasıl çalışabiliriz. Ya kendimiz kötü olduğumuzdan işte pazarlıkta uyşa kurmaya çalışıyorduk ya da Tayyip Erdoğan gibi bir başka iyi olurdu. Tayyip Erdoğan olmasın da şu olsun diye çalışebilirdik mesela. Ama öyle bir durum yoktu tabii. Tayyip iyiydi. Tayyip bizim şey ihvamda, bizim tanıdığımız bir şey. Yani. Ondan sonra da şöyle Tayyip seçişi çok iyi Çok iyi oldu. oldu. İsmet'ten çok güzel hizmetler yaptı. Yüzümüzü ağırttı, göğsümüzü kabarttı. Çünkü ondan önceki iktidar zamanında Nurettin Şerzen zamanındaki suistimallar efendim o, o zamanki katlıklıklar, e, zalimlikler mahkemelere indir. Toplu taşımacılık genel müdürlüğü diye bu tramvayları filan ilerleyen bir genel müdürlük var. <gülüyor> Onun genel müdürlüğü beni çağırdı. Farkıtasını gezdirdi. Onların bir yerde bir genel müdürlüğü var. Oraya götürdü. Orada şeyleri gösterdi. Hocam dedi, biz şu cihazı dışarıdan 3 milyara tanesini alacaklardı. 300 bine Türkiye'den aldık onu dedi. Yani onda bir fiyatı. Tabii dışarıdaki ya bunlar kazıklıyor. Paza fiyat söylüyor, kazıklıyor. Ya da gene onun fiyatı 300 milyon da bu aralar, arada diyorlar ki çok göster çok göster, parayı biz cebimize koyalım diyorlar. Yani komisyon Bülüşüyorlar. Bu da olabilir. Biliyor musunuz? Şu böyle ...şeylerde askılar oluyor böyle elini tutuyor ya insanlar, evet. sallan zaman düşmesin diye arabalarda. Rakamları iyi hatırımda tutamadım, yanımdaki arkadaşı belki daha iyi gidiyor. Bir tanesine 8 milyon, şu sallanım tutulan şey, 8 milyon. milyon bir tanesine yazmışlar, öyle aldık diye, yalan. Öyle görüşmüşler de, O paralar cefetlerine gitmiştik çünkü o, o kadar para etmez. Bizim arkadaşlar, onu, o 18 milyon dedikleri şeyi, 50 bin liraya mı bin liraya sağladılar yani. Tayyip Erdoğan'la aldığından duydum ben onu, duyduğunuzda aynısını anlattı, televizyonda 50 bin liraya aldı. Çünkü ben rakamları iyi hatırlamıyorum. O genel müdür bana söyledi. Demek ki Tayyip Erdoğan'a da söylemiş.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 Ama ilk önce ödekisi bir ay kadar, bir iki ay kadar bir hizmet diyordu ve sonra oradan iptal gittin değişti iş. O birinci zamanında belediyenin gelirlerinin birkaç kaleminde bilmem ne kadar milyon milyar hemen fark oldu. Demek ki yiyorlar. Kartal'da belediyeden e, iş yapıyoruz diye para alan insanların listesi var. E, Müslümanlar kazandıktan sonra o listeye hiç kimse gelmedi. Demek ki yalan listeymiş. E hani gelin maaşlarınızı almayın, insan maaşını almaz mı? Demek ki uydurma şişirme listeler yapmışlar. O listelerde imzalar çakıp paraları kendi cevherine Gelmedi kimse. Böyle, böyle, böyle rezaletlerin hepsi ortaya çıktı. Yani İstanbul'a kurtlar basmış, Evet, kuzuları yemişler senelerce. Evet, geldi, Allah razı olsun. Üç ayda paracı. Üç ayda paracı yaptı, berabersini açtı. Neden? Duyuyorsun, Daha önceki idareler inşaat yapılmayacak yere müsaade etmişler, inşaat yapmışlar. Sel geldi, bu yasak yerdeki. Usulsüz inşaatlar yıkıldı. Tayyip'e faturayı çıkartmaya kalktılar. Belediyenin için belediye bilen diye. Çıktı çocukken dedik ya insaf edin. Bunun müsaadesini ben vermedim. Hatta ben bunun e, yıkılma kararını çıkarttım. İşte bilmem ne. Bunu sizden, sizin hükümetiniz, sizin belediyeniz yapmış diye söyledi. Ama utanmıyorlar. Sonra böyle yalan yanlış şeyler tezgid ediyorlar çocuğu. Fakat sonuç ne? Yani sonuç şu, seçimlere katılmamaktan kar gelmiyor musun Biz onu öğrendik. Seçimlere katılacak. Siyasete katılmamaktan terg gelmiyor. Siyasete katılacak. İyi insan yoksa iyi insanlardan bir tane git çekecek. Mahmut kardeşim, senin durumu müsait. Sen bu işi yapabilirsin. Hadi bakalım. Siyasete siyaset görür Gel bakalım. Ya ben istemiyorum. Rahatımı bozmak istemiyorum. Halkla uğraşamam. Hayır, bu bir görev. Hadi bakalım. Diyecek.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 Şehit ailelerine yardım bölümünün şeyiydi, müydü, memur muydü, bir Yani şeyse e, asker, asker ve şehit aileleri diye böyle bir fasıl mi varmış, neymiş belediyede? Yani çocuk askere gitmişse anasına babasına bir yardım yapılıyor. imzalı gelip parayı alıyorlar veya şey alıyorlar falan. Hocam diyordu rahmetli. Çok üzülüyordum, üzülüyorum diyordu. Niye?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 köylü annesi bilmez ki orada maaşı oldun, hakkı oldun. Böyle şey. diye onları sahse iddialarla, şeylerle haram yemeye alışmış insanlar yerler. Hı. Onun için her yere Hı. namuslu insanın Hı. aynısı. Namuslu, haram yemeyen insanın aynısı. Hı. E hocam, bunlar yani uzman. Hayır. Bunlar uzman filan değil. Hiç bilmiyorlar meslekleri. Bizim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 Hiçbir şeyleri yokken os, hiçbir şeyleri yok. yok. Evet. Am, üç tane serilmeye başladım. Şöyle açsak bakar. Artık daha azıcık devir ver, Hakan. Burarca. Siz de şunu, bir adım. tanesini şöyle evet. yan veya yavuk açsak bakar. Tamam. O da öyle gelsin havadan. Çünkü ısınan hava yukarı çıkar gider. Birden bize vurmaz seni. Hava yukarı gider, üstlerine var, bu aşağı gelir. Böyle Şimdi bunlar Cihan Beydi. Sen Erdurum'da. Sen alacalı yiyeceğiz. Alacalı Sen denizden. Evet. Ali Neraleydi. Adam. Adam. Adana Aslan Yediği dişiyle beraber evet. Halit Halis sen neydin? Ben İlhan Efendi. İlhan. E, biz sarıkamış tarzı efendim. Tarzı sarıkamış. İlhan. İlhan. Sen, sen, sen. Halis'tin. Panya. Evet. Nispet. Nispet. Çünkü bakıyoruz. Şey. Silistek geliyordu. Silistek yüzü Şöyle geliyordu. Bir tane şapkatsaydı. Hmm. Bu güzel yerler de şey oluyor işte. Evet. Böyle işte. İyi insanların siyasetle de ilgilenmesi lazım. İlgilenmeden de olmuyor. Sevmiyorum ben de siyaseti. Zor. Biraz da çirkin filan ama... Yapalım. Türkiye'deki, düzen evet. Türkiye'deki boz, bozluk düzeninden dolayı. Her düzenden şey dolayı. Bak mesela şicaret de bu ticaret de çok yalan yanlış işler oluyor. Bizim fakültede bir gece bekçisi vardı. Çok Müslüman. Çok mücahid. Böyle İslam için canını verir. çok mücahid bir kimseydi. Ben de onu çok severdim Erzurum'da. Efendim dedeleri müderrismiş. İyi bir filanisi var yani. Bir yerden bir yerden. Yaşa. Kaç mı yakalasın? Yakalasın Hı -hı. mı? Yok, yok. yok. Avucunun ucundan geri gitmiş. Ortada, bir tane tanesini... serim yok. Bacağı mı gitmiş? Yok efendim, kendisi Tamam, kendisi var. Tamam, onu yakalamışsın. Ötekisi başka. <gülüyor> o, bak neler oluyor. Hocam dedi, Erzurum bu dedi, bir terzi var dedi. Sen elbise elbiseni kime diktiriyorsun? Sen ona diktir dedi elbiseni. Ben üniversitede hocayım ya, herhalde bulur dedi. Ben de bir Müslüman tercih arıyorum zaten. Evdeki kumaşlardan 3-4 tane, tane aldım. Onunla beraber tercihi getirdim. Sana elbise diktireceğim. Bu kumaşlardan hangisi? Ödü? Baktı böyle kumaşlara. Bunlar yaramaz hocam dedi. Ben seni dedi bir toptancık kumaşıya götüreyim, göndereyim dedi. Orada dedi iyi kumaşlardan seç. Güzel bir kumaş, kumaştan güzel bir elise dikelim sana dedi. Bunlara yaramayacak. Peki ben bana göre kumaşlar da de ama elde kumaş var. Ben bıraktım bunları. Hem dedi göndereceğim adam dedi. Dindar dedi. Sakallı dedi. Hem de toptancı dedi. Olur dedik. Bize aldı götürdü bir İş hanının ikinci katında büyük bir mağda. Dedi ki biz namaz kılıyoruz. Üniversitede de hocayız. Böyle bir dursun, bozulmasın. Böyle Bir tüsü böyle jilet gibi dursun. İyi bir kumaş istiyoruz. Size bir kumaş çıkar çıkarttı. Çıkarttı. Diyelim ki o zamanın şeyleri unuttum ama 145 liraya metresini 2 metre bilmem ne kadar aldık getirdik. Tercih tamam dedi. Onu bize gidecek. Şeyden bir insanı aldattı mı hatayı işletir, hatasını da meydana çıkarttır. Şeyden işi böyle. Ki? Acayip. Şimdi ben Çarşıda gezerken benim aldığım aynı kumaşı gördüm. Başka kumaşçılarda. 105'tir. 145 aldım. Yani bu 105'i de belki tezzeyle pazarlık yapsaydım daha aşağı inerdi. Belki 90'a inerdi. Bilmiyoruz. Bu perakendeci ben güya toptancıdan aldım. yukarıda katta Şeye gittim, Soltançı'ya. Şakaplı tezgahlar, dilli, böyle güzel şey yapıyor. Ben de dedi, planlıyayla bağlı dervişim dedi. Orayı söylemiyorum çünkü öylesin tabağa ki yoktu. Herhalde. Dedim ki ya... Ben dedim sizin bana sattığım kumaşı... 105 liraya koydum. Mesela. Yani rakamları unuttum da... Ama bu kadar fark var. Yani belki 160'a aldım da, bunu da 110'a gördüm de, yani farklı olabilir fakat fark çok büyük. Toptancıdan aldığım, ucuz olması lazım gelirken çok pahalı. Ondan sonra, unutmuyorum hayatımda ben, ben memurum, biz ticareti bilen anlamayız. Memur insan ne olur, gider, parasını cebinde alır, alışveriş yapan şeyler ticaretten anlamayız. Gittim toptancıya, dedim ki ben ucuza gördüm. Ticaretini olamaz zaman ben dedim. E, mümkün değil diyor. İdare etmez yani. Kumaş dedi. Başka kumaş diyor. Dedi. Başka kumaş diyor. Yok dedim aynı kumaştır. Ben içeri girdim sordum falan dedi. Aynı kumaş. Nerede yapacağım dedi bu dedi. İşte dedim, şeyler adliye önünden şöyle ara partalara giderken sağda küçük eseri cemevinin yeni tanezede bil aslında girişte şöyle kocaman bildim ki. Ha hocam dedi. Tamam dedim. O dükkan bizim dükkandı. O biliyorum dedi, orada dedi tezgahtar genç bir çocuk değil mi dedi, evet dedim genç şişman bir çocuk, tamam dedi oku, hukuk konu bütçesinde okuyor dedi, biz ona arada bir şey yapıyoruz, fiyatı yanlış söylemiş fiyat yanlış, bak dedi zararına satacakmıştım ben, çok makul fakat ben, kalktım tekrar o zaman o adama gittim, ya indir şu balı bakayım filan dedim. Kaşa bunun fiyatı? Abi benim geçenciler söyledik dedi. Yüz örgü söyledi. Ben yani yanlış olmadım. Yani abi dedi. Ben, ben çocuk muydum? Ben deli miydim? dedi. Yani, koca dükkanımıza emanet eden, ediyorlar. Ya dedim yani bu. 145 kırk beş yüz elli lira olursa. Sen yanlış söylemiş olmuyorsun. Yok abi ben öyle şey oldu. Dedi. Biz bu işi bilmesek biz burayı tezgahlar bırakırlar mıydı? Mümkün değil bu. Fırat. Kesin konuştu. Yani dedim bir yanlışlık falan olmasın bak. Olmaz diyorlar dedim. Yok ki bunun fiyatı budur dedi. İstediği kadar vereyim. İstediği kadar metre vereyim dedi. dedi. Tereddütü bir şey değil dedi. Şimdi ben bu sefer Ulus'ta Sümerbank'ın arkasına böyle hep katlı dükkanlar vardı. Onların bazıları kumaşçıydı. Kuşun kumaş mağazası var mı da oraya gittim. dedim ki ya kusura bakmayın ben size mal almayacağım ama bir şey soracağım benim başıma böyle bir olay geldi şu markadan yazdım bir kumaş aldım dedim gireyim efendim yani bundan var mı siz dedim kaça dedim. Gel yani gel, işi takip ediyor arkadaşlar yani kumaşın markası önemli değildir biz ipini bakarız. Bir de gramajına bakarız. İşte öyle bir mağazaya benzeyen kumaşlar bize bu güldü. Şunlar ondan gibi de dedi. Hakikaten aynen benziyor. Biz de bunlara dedi %40'lık dedi. Ama işte dedi %25 falan da olur da %10 de olur dedi yani. Bunların piyasası budur dedi. Bu kalınlığın, bu gramajın fiyatı budur dedi. Bu nereye gidersem çok değişmez dedi. Yani. Ee, şeyi budur dedi. Anlaşıldı. 105. Şimdi ben bu sefer terzih provaya beni çağırdığı zaman dedim ki ya böyle olunca böyle oldu dedim. Senin adam çürük çıktı dedim efendim bir böyle dedi ondan sonra ikincisi o dedi bilmiyorum dedi dedim o da doğru çıkmadı dedim falan. Tamam bizi aldattı dedim. Yoksa dedim sana komisyon ayırıyor olmasın mı dedim sen gönderdin diye. Evet. Çünkü bir tüpten tane... ha. Evet.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 He. Yani gel gelince konuşma mı yaparız diyor. Niye erken istiyor. E 10 11.30'da gelmeye çalışalım. İnşallah geliriz. E, Allah bir mani vermezse, sağlık afiyetimiz olursa geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Oldu. Selamünaleyküm, görüşmek üzere. E, bilmiyorsa Mehmet Akif'e tarifesini de veriyorum. Selamünaleyküm. Efendim. Yok hocam diyor. Böyle konuşma olmaz. Hayır yok dedi. Sonra Akif'e bir şey ne diyeyim yani? Ama kalbin kırıldı. Birçok kimseye kalbin kırıldı. Yani, o tezgahlara kalbin kırıldı. Kalbim de. kalbim hem var. dervişim diyor, hem sakal bırakmış, hem hacim diyor. <gülüyor> hem aldatıyor tutanmada iki paralı şey hem aldattığı insan ilahiyatta hoca yani insan hiç olmasa biraz yani böyle ilim yolunda olan bir kişilere biraz daha yani, Hı -hı. E, hoca şeydi işte falan diye daha dürüst davranıyor biraz daha başka müşterilerden bizi kendisine yakın görmesi lazım mesela Ondan sonra o, tabii Şile de Erzurumlu terci Yok hocam ne böyle şey olmaz filan dedi. Bir şey demedim. Yani o da beni oraya gönderdi filan diye de ona da üzüldüm. Keşke bilmeseydi. Onları hiç haberim olmasaydı da böyle bu acı durumu bir yaşamayabilirdi. Neyse, para alarak yaptılar. Parası ne diyorlar? On döngümüz ne Hocam dedi, kumaş, kumaşı ben dedi. Siz öyle şey yaptığınız için dedi, 105'ten hesaplıyorum dedi. Bu maşın parasını bana verip mi dedi? Her şey kesici. Demem. Yani tamam dedi. Ben dedi ara dedi bir şey yapalım. Sizin dediğiniz gibi olalım. 105. Selamünaleyküm. Çok iyiyim Mehmet Ali. Siz nasılsınız? Ev halkınızım. Nasıl? Ya güzel. Allah razı olsun. Ne yapacağız? Bizim işimiz her tarafı kazıp kavurmak ya. Allah razı olsun. Şimdi Mayıs ayında, e ben Mayıs ayında İstanbul'da döşentlik imtihanına gelecek. O imtihanı beni göndermezse komutan bir sene kaybedecek. Senede bir defa alıyor imtihanı. Bir dahaki sene Mayıs'a kalacak. Bütün izinler kalktı. Herkesi çağırıyoruz. O zaman ben komutanın yanına gittim. Bu küfürbaz. Bu ağzı bozuk içici komutanın yanına gittim. Olağa kalkalım. Al Benim komutanım dediğim, benim imtihanım vardı İstanbul'da dedim. Toşentlik imtihanım. Ben bu imtihanı girersem, girerim giremezsem, bir sene sonra oluyor tekrar. Bir sene kaybediyorum dedim. Şimdi biz herkesi çağırıyoruz dedim. İzinden kaldırıldı. Olağanüstü hal ilan edildi. Herkesi kaldı, ee, çağırıyorum dedim. Ama benim de oraya gitmem lazım komutanım dedim. Yaptı şöyle dudaklarına, uzaktı şişiyordu, kaşarını şattı düşündü. Sen git, sen, sen dedi. Sen git, Sen Sana birşeyle ettim, dedi. Deli adam. Ama bize müsaade et. Onun üzerinde dışarı çıktık. Benim bölüm komutanım, din başı, bak dedi, bu komutanın dedi bu iyiliğini unutma, dedi. Böyle de askerlikte, dedi, bu görülmüş bir olay değil, İzinler kaldırılmışken sonra izin vermesi dedi. Çok büyük bir iyiyiz sana dedi. Bak İstanbul'da olsaydın, Davutpaşa kışlasında olsaydın, Beyazık'ta imtihanı olsaydı göndermezdi dedi. İstanbul'da olsan bile göndermezdi. Bak senin Ağrı'dan, Patnos'tan İstanbul'a müsaade ediyor dedi. Yani kendisini tehlikeye atıyor. Bak bu komutanın bu iyiliğini unutma dedi. Binbaşı bana şöyle Binbaşı kıl bir adamdı tip bir adamdı. Askerim burası tekme atardı. Çok güzel. İnsanın en çok acıyan yeridir şurası. Şuradaki <gülüyor> kemiği var ya buraya bir çomak değse bir şey çarptır buraya. Şurası günlerce acır. Burayı tekme derdi. Hazır ol derdi. Burası tekme atar. Yani vicdansız bir insan. Bin başı. Ufak tefek de bir şeydi. Üflesen şey olacak. Ama asker. Hazır ol derdi. Ekmeğe yapıştırdı. Hazır ol derdi. Bakalım uyku bize. Döveceğin insanı döverdi. Kızardı ben. Şey Bak dedi. Koldan iyi günü unutma dedi. Ben bilmem bayısın, ol bilmem kaçındayım da izini alınca atladım ağrıdan şey, bizim patlarsan ağrıya. Ağrıdan Erzurum'a. Erzurum'da İstanbul'a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 Bizim orası rejilet gibi ayazı keser ağır. Denizden 1700 metre yüksek. şey hmm. Soğuk yer yani. Efendim, vermiş komutan. <Gülüyor> Asker evliselerinin dili olarak. Hemen gittim alaya, komutanın yanına gittim. Bir selam çattım. Şöyle baktı. Ne sen izinliydin dedi. Gitmedin mi dedi. Dedim koltanım. Gittim geldim dedim. Ha, şaşırdım. İstanbul'a gittin geldin mi? Gittim geldim dedim. Sonuç nasıl dedim. Başardım dedim. Tebrik ederim. Sevindi yani. benimle namımda sevindi. Memnun oldu. Efendim Ondan sonra da Sonbaharda da şeye Doşentliğin 4-5 imtihanı daha var. Onlara da girdim. Bu Mayıs'ta geçince bir de girebilme hakkı özenliyor. onlara da girdim. Doçent oldu. Doşent olunca bizim alay komutanı gitmiş paşaya övünmüş. Ya demiş paşam demiş benim mayiyetimde şey var demiş. Üniversite doşentli var demiş. Benim sebir subayım. Üniversite doşentli ya demiş. Öyle mi? Evet öyle. E getir de şunu bir görelim. Yani Doçan nasıl bulmuş merak ediyor. Seni seni paşa çağırdı dediler. Kalktık, kapıda karşılaşıyor. Paşa Hocam dedi buyurun asker. Dedim ya bu askerlik değil ben rüya mı görüyorum acaba Dedim. Paşa beni kapıda karşılıyor. Elimi sıkıyor. Askerde olmaz. Bilemiştim Mahmut yok bu askerlik. Yapanlar ne? Zavattı. Çok çok zavattı <gülüyor> asker. <gülüyor> Askerlikten korkulur yani. Benim çok talebelerim vardı. Öldü, askerde öldü. Kendisi gitti, ölüsü ölü haber geldi. Hem böyle şeyler yok kendilerine. Çarpışmalar yok. Askerlik çok ciddi. Allah yardımcı olsun. Niye yani. öyle derler oradan? Mantının bittiği yerde askerlik başlıyor orada. Ne emrediliyorsa yapınca. Şimdi birisi <gülüyor> şey yapmış. Kıta dur! Durmuş kıta. Yere yat! Cump! Herkes yatacak. Yani Mesela diyor ki, tırr, bir düdük çalıyor, dağılıyor herkes. Koş, hedefe doğru koş. Herkes koşuyor Yere yat, jump, herkes yere yatacak. Şimdi kıta dur demiş, yere yat demiş. Birisi yatacak yere bakmış, su var. Sünü kiremiyorlar. <gülüyor> Atlamış, suyu geçmiş, güzel bir yer beğenmiş, gerisinden oraya yatmış. Kovudan süt diyor, şey yapıyor tabii çünkü... Yani geç yatan belli oluyor. Aa, birisi bakmış ki yer arıyor, yer beğeniyor. daha sonra yatıyor. Asker, şey bekler mi düşman? Yere yat dediği zaman takır takır tarar insanı. Askerlik göre şey olur mu? Herkesi ayırmış bu tarafa. Ona demiş ki ayağa kalk, kalkmış. Geriye dönmüş, dönmüş. Efendim sağa dönmüş, şöyle dön. İlerim var, yürümüş. Tam suyun başına getirdik. ayağın diyor. Yere yat demiş gene. Çım patlamış, öyle yatıyor.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 bakmış, da iyi yiyince sağa dön, sola dön, suyun başına gelmiş, yere yat, çöp suyu dışı. Ayağa kalk, yere yat, çöp suyu dışı. Ayağa kalk, yere yat, çöp suyu dışı. <gülüyor> Mantık yok. Neden? Evreti retişe yapıyor Ve öylece yetiştiriyorlar. Öyle yetiştikten sonra adam izinli geliyor şeye. Çok kimsenin başına gelmiştir. Eve geliyor babasına, elini öpecek, babacım diyecek.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 Efendim şu, bilmem ne, şüfeğin numarası ne, bilmem ne filan yazıyor böyle herkesin. Bana geldi, ismim, ismim Esat Çoşan mı? Evet efendim dedim. Kavgatı efendim yok dedim. Efendim yok dedim. Ne var? Komutanım diyecek. Askerlikte efendim biren yok. Ben tabii alışmışım inşağıda. Evet efendim, hayır efendim, tamam efendim, tamam efendim öyle şey Efendim Alıştırıyorlar. Ve şartlandırıyorlar. <gülüyor> ve e, benzetiyorlar. Yani şimdi sabahtan akşama kadar bir gün, iki gün, beş gün, sağa dört, ileri git, sola dört, yere yat. Aynı şey. Ya ben üniversite hocasıyım. Ben bunu anladım, tamam. Başka şeye geçelim, hayır. Bunu yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yani uyuyse bile onu yapacak hale geliyor. Aklı gitse bile onu yapacak hale geliyor. Gahri ihtiyarı yapacak hale geliyor. Bu askerliğin eğitim şekli. Eğitiyor yani. Öyle yapmıyor? Şimdi ben aşağı ineceğim. Sizin Efendim ateş alacağım. O no. hapsiz kalır mı namaz? Hapsiz kalır. Tamam. Yani buraya sığmayız, Ateş alıp namaz kılalım diyecek ucuğum oyun diye bir şey dediğimiz şey bu deniz kenarındaki kalan